Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Le aqsim bi hadal ve entahil bi hadal beldi Hayır. Gerçek Kâfirlerin dediği gibi değil, bu şanlı belde hakkı için, senin bu beldeye girişin hakkı için, ve vâlidin ve mâ insâne hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için, biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık. اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur. اَيَحْسَبُ ellem يَرَهُ أَحَدًا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 Hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir. Onların cezası da, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış, Ateş deposuna konulmak olacaktır.